Hocam aynı mekanda üç talakla boşayan kişi tek talakla mı boşamış oluyordu? Dönüşü mümkün olmayan talak nasıl gerçekleşir? <gülüyor> talak kelimesini ağzı almak dahi tehlikeli sayılır mı demişler. Öncelikle talak İslam dininde tabiri caizse kangıran olmuş bir aile yuvası. Bir daha beraberliklerini götürmeleri, sürdürmeleri mümkün değil. Hı hı. Sürdürmeleri halinde eşlerin birbirine şiddet kullanması veya Allah'ın emirlerini yerine getirememeleri gibi bir durum var ise o zaman talak kelimesi kullanılır ve tavsiye edilen, hadis-i şeriflerde tavsiye edilen bir sefer, geçen derslerde dinleyenler varsa, onlar bilirler zaten eşine bir defa boş ol diyerek nikahı ne yapmış olur? Aralarında nikahı askıya asmış olurlar. Askıya asmış ola. Bu bugünkü anladığımız toplumda örf haline getirdiğimiz kullandığımız boşanma değildir bu İslam'daki boşanma. Evet hocam. Talaka ne yaptılar? Nikahı askıya astılar. Bekleme süresine aldılar demektir. İki tarafta bekleyecek. Eğer bunun asgari süresi yok bir dakika sonra da indirebilirler, on dakika sonra da, iki saat sonra da, iki gün sonra da indirebilirler. Ama azami süresi var, hanımefendi üçüncü aizinden temizlenmeden önce, yani biz bunu yuvarlak olarak söylersek, üç ayın bitmeden önce ne yapması lazım? Eşlerin bu askı süresini sonlandırmaları lazım. Evet. Eğer eğer pişman olmuşlar, yaptıklarının yanlış olduğunu, yanlış karar verdiklerini düşünüyor, düşünüyorlar ise, Birbirlerinden özür dileyerek ve eşiyle ben sana döndüm. Gayrı bundan sonra biz beraberiz, nikahımızı devam ettireceğiz derse, askıdan indirmişler ve devam ederler. Evlilik ne oldu? Kaldığı yerden devam etti. Bundan sonra da dikkatli onlar, boşanmaya götüren sebeplerden, amillerden uzak durmaya gayret ederler. Evet. İkincisi, diyelim ki Allah göstermesin, bir kişi... İslam'da sünnet olan boşamayı, güzel olan boşamayı bilmedi de işte bu üç talakı birden vermek bid'at boşamadır diyoruz biz buna. Yani bu insanı tasarrufunu geçerli kılar. Niye? Akıllı, akıl bali, rüştü yerinde herhangi bir gazap ve öfke halinde yokken söylemiş olduğu bir tasarruf insanın ağzından çıkan bir kelime. Hayatı kadar, canı kadar mukaddestir, hüküm ifade eder, geçerlidir tasarruf. Ancak bu üç mü sayılacak yoksa bir mi sayılacak? Alimlerimiz ihtilaf etmişlerdir burada. Cumhur-u fukaha bunun kişinin sözü hayatı kadar değerli olduğundan dolayı demişlerdir ki üç vermişse üçtür. Bir vermişse birdir. iki vermişse ikidir diyor. Fakat daha sonraki alimlerimiz şu anda Dinişleri Yüksek Kurulu'muzda aynı e, görüşü paylaşıyor. Diyor ki bir anda verilen veya bir mecliste verilen üç talak, üç talak, bir talak sayılır diyor. Dolayısıyla eşler daha önce bir boşama yapmamışlarsa, bir boşanmaları yoksa, o zaman kalan iki hakkıyla evliliklerini sürdürebilirler diyor.